Herkese günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Yeni bir haftadayız. Bu hafta Ekonomi Ekoloji programında Türkiye'deki balıkçılığı konuşacağız. Denizlerde balık var mı yok mu? Balıkçılık sezonu başladı ama bu sene balık yiyebilecek miyiz? Hatırlayın bir geçen sezon 15 Nisan'da yanlış hatırlamıyorsam balıkçılıkla ilgili yasaklar başlamıştı. Ee, o zaman... Balıkların olmadığını, Palamut'un hapsinin e, denizlerde artık bulunmadığını ve e, yakın bir gelecekte de bazı balıklara daha da hasret kalabileceğimizi konuşmuştuk. Çünkü çok derin e, sorunlarımız var. Tabi bu meseleyi e, yıllardır takip ediyorum ama konunun ehli uzmanından e, dinleyeceğiz. Bu hafta bir konuğumuz var. E, yine telefonla uzaktan bağlantılar yapıyoruz İnşallah bir sorunumuz yoktur. Profesör Doktor e, Saadet Karakulak Hocam duyabiliyor musunuz beni? Duyuyorum iyi yayınlar diliyorum seninle. Hoş hocam. geldiniz hoş hoş geldiniz hocam yayınımıza. Hoş bulduk. E, şimdi e, Saadet hocam ben ne zaman böyle e, denizlerle ilgili kirlilikle ilgili e, balıkçılıkla ilgili bir haber yapsam baş başvurduğum kaynaklardan bir tanesi çünkü bu işin Türkiye'deki en uzman kurumlarından bir tanesinde, İstanbul Su Bilimleri Fakültesinde e, hoculuk yapıyor. Bu işi çok iyi bilen akademisyenlerden bir tanesi. Hocam, ben size hemen sormak istiyorum. Ben hatırlıyorum geçen sezonun sonunda da biz konuşmuştuk. Şimdi yeni bir sezon başladı. E, önce şunu sormak istiyorum. Tezgahlara bakabildiniz mi? 1 Eylül'de başladı bir sanki bir bolluk varmış gibi. Yani bir palamut var, hamsi var. En azından balık var. Biraz pahalı ama. Evet. E, bu Pandemi bereketi midir sizce? Nedir? Bir yanılsama mıdır yoksa? Ee, nasıl değerlendiriyorsunuz yeni sezonu? Önce onu konuşalım. Şimdi tezgaha baktığımızda evet balıkları görüyoruz. Ee, bu e, balıkçılık sezonu açılır açılmaz zaten palamutun olması bekleniyordu. Palamut var. Çünkü ne palamutunu özellikle palamutun küçük boyu bizim e, stoğa katılım yapan yeni boyunu tezgahta gördüğüm için biraz sevindim. Çünkü biz geçen yıl tezgahlarda biraz palamut ve torik görmüştük. Ve daha büyük boylu balıklar vardı. Yavru balıklar yoktu. Bunun da sebebi küresel ısınmanın iklim değişikliğinin etkisiyle geçen yıl balıkların üreme dönemi çok başarısız oldu. Stoğa katılan yeni bireyler yoktu. Ama bu sene çingeni palamutunun olması bize Balıkçılık sezonunun en azından daha iyi geçeceğini, balıkların üremesini gerçekleştirdiğini, yeni bireylerin katıldığını gösteriyor. Hmm. O açıdan ben sevindim. Balıkçılık sezonunda daha iyi geçeceğini umuyorum. Tabii balık stokların üzerinde bir sürü etki var. İklim değişikliği bir etki yaratıyor. Balıkların üremesine etki ediyor, balıkların göçüne etki ediyor. Diğer yandan ee, balıkçı baskısı var. Bu dengeler iyi ayarlandığı takdirde biz balıkçı baskısını kontrol edebiliyoruz. Eğer balıkçılık balık stoklarına zarar vermezse balık stokların kendini yenileme kapasitesi var zaten. Sürekli artış gösterecektir. O yüzden balıkçılık baskısı biraz azaltılırsa önümüzdeki dönemlerde daha iyi olabileceğini, sürdürülebilir balıkçılığın yapılabileceğini düşünüyorum. Geçen sezon e, balıkçılık normal galiba sezon zamanı yasaklandı. Yani büyük filo çekildi ama olta balıkçıları da denize açılamadı. E, çünkü yasaklar vardı. Sokağa çıkma yasakları vardı. Bundan evet. etkilendiler. Denizlerdeki şu sıra yaşadığımız bolluğun e, bununla bir alakası olabilir mi? Tabii. Şu an e, küçük ölçekli balıkçı hiç denize çıkamadı. Çıksa tutsa bile Tuttuğu balığını pazarlayamadığı için e, çıkmayı tercih etmedi. Tabi av baskısı azaldığı için şu an biraz artış ondan da kaynaklı birazcık artış var. Ama işte uzun vadeli bakmak lazım. Diğer faktörleri düşünmek Tabii. gerekiyor. Deniz kirliliği azaldı mı? Deniz kirliliği şu an azalmadı. Deniz kirliliği de olumsuz etkileyen faktörlerden birisi. O yüzden biraz ihtiyatlı yaklaşım yaparsak yine biz bazı kontrolleri yapmak, denizimizi temiz tutmak, balıkçılık baskısını azaltmak durumundayız. Ama şu anki veriler iyi gittiğini gösteriyor. Tezgahlarda biraz balık var. İleriki aylarda bu daha da artacaktır. Çünkü şu an denizde su sıcaklığı yüksek. E, denizler geç ısınır, geç soğur. Deniz e, su sıcaklığının biraz daha e, düşmesi balık stoklarının bir araya gelip sürü yapması ve göç etmesini sağlayacak. O göç esnasında av miktarlarımız biraz artacaktır. Yani şu an e, belirtiler... Balıkçılık sezonunun geçen yıla göre nispeten daha iyi geçeceğini göstermekte. Anladım. Ben şimdi zaten bir tezgahları gezdiğimde biraz şaşırdım. Ee, ve size sorduğum gibi tahmin ettiğim için sordum zaten. Yani bir pandemi çünkü geçen sezon sonunda e, küçük balıkçılar çıkamamıştı, yasaklar başlamıştı. E, herhalde dedim bunun biraz etkisi biliyorum ki doğadaki yani böyle... Kalıcı değişimler öyle 3 ayla 5 ayla olmuyor. Daha uzun etkileri oluyor. Şimdi denizlerdeki balıkçılıkla alakalı e, denizlerdeki sorunları konuşalım. Aslında küçük küçük e, değindiniz ama ben... E, en önemli sorun herhalde filonun büyüklüğü. Yani tutulan, e, balık tutmaya çalışan insanların e, fazlalığı, o teknelerin kapasitelerinin fazla olmasa. Balıklar yıldan yıla e, azalıyor ama tutmaya çalışan insanlar artıyor. Azaltma girişimleri var ama küçük teknelere. Şimdi e, bununla ilgili soracağım ama şunu da hatırlatmak istiyorum. Yani ben yıllar önce Radikal'de çalışırken hocam e, haberler yapmıştım. Denizlerin Efendileri diye. bir Lüfer Bayramı diye bir etkinlik vardı. Orada hatırlıyorum. E, eski balıkçılarla konuşmuştum. Bana şunları anlatıyorlardı. 1960'larda, 70'lerde balıkçılık yapanlar. Yani kılıçlar atlıyormuş Boğaz'da, 50'lerde. orkinoslar ağlarında orkinoslar oluyormuş. E, yani bunlar şimdi sanki böyle e, siyah beyaz fotoğraflarda gördüğümüz böyle bir hayal gibi fotoğraflar. Böyle giderse benim izlemem şu e, yıllardır haberini yapan bir gazeteci olarak. Yani önümüzdeki yıllarda biz lüferi bile göremeyeceğiz. Yani Kofone'yi ben 5-10 yıl önce kendim görebiliyordum. Şu anda tezgahlarda lüferin büyüğü Kofone'yi e, göremiyorum. Balıkçılık filosu açısından durum nedir? E, bu sürdürülebilir hı hı. mi bu sayılar? E, ne yapmak gerekir beden? Yani şimdi sizin bahsettiğiniz gibi gelişmiş bir balıkçı filosuna sahibiz. Yani dünyada da böyle teknolojinin gelişmesi balıkçılığın da gelişmesini sağladı. Balıkçının daha önce kullanmadığı teknolojik aletler kullanarak balık daha kolay bulunuyor kolay bulunduktan sonra daha çabuk avlanıp güvertesini alıp ikinci, üçüncü, dördüncü operasyonunu arka arkaya yapabiliyor. Eskiden böyle değildi tabii ki. Teknolojiden balıkçımız çok iyi bir şekilde yararlanmakta. Tabii buna bağlı olarak av miktarları yüksek oluyor. Ama balık stokları belli bir düzeyde olduğu için artık balıkçı da fazla tutamayıp balık stoklarının azalmasını yol açıyor. Şimdi son 10 yıla baktığımızda bizim balıkçı da aslında yaptığının yanlış olduğunu gördü. Her ne kadar balıkçı filosunu büyütürseniz denizdeki balık belli bir oranda daha fazla tutamazsınız. Ne olacak? Hı hı. Balıkçılık kaynakları azaldığı için balıkçı da artık e, özellikle endüstriyel balıkçılık fazla tutamıyor ve kendisi de çok fazla kazanamıyor. Son 10 yıldır bizim endüstriyel balıkçımız, gırgır ve troll balıkçımız artık Moritanya'ya gitmeye başladı. Moritanya'nın zaten bu yani. adı adını belki ilk defa duyanlar var yani Afrika'nın bir ucuna, eee bizim evet, kilomuz o bir ucuna balıkçılık faaliyetini yapmak ve Türkiye sularında kazanamadıkları için o balıkçılık kaynaklarını tutmak için Ülkeyle anlaşma yaparak belirli oranda bunu Avrupa Birliği de yapıyor zaten. Avrupa Birliği kendi balıkçı filosunu başka üçüncü ülkelere yönlendirmiş. Ve Türkiye'de şu an e, Moritanya ile anlaşarak balıkçılarının yaklaşık bir 110 teknemiz bizim Moritanya sularında avcılık yapmakta. İşte yani Kaynakla orantılı olarak daha fazla büyümemek gerekir. Bu balıkçı filosunun Hı. nispeten küçültülmesine ihtiyaç var. Bakanlığımız bir dönem küçültülmesine yönelik bir çalışma yaptı. Bazı tekneleri satın alarak balıkçılık filosuna çekti. Ama bu satın aldığı filo daha çok küçük, küçük tekneler makine. olduğu için balıkçılık baskısını azaltmadı. Aslında bu endüstriyel balıkçının azaltılması veya endüstriyel balıkçının başka ülke sularına yönlendirilmesiyle ilgili çalışmaların yapılmasına da ihtiyaç var. Evet. En büyük sorunlardan bir bir sıralamaya koyarsak bunu mu başa koyarız? Şimdi kirliliği konuşacağız. Kirliliği soracağım. Türkiye denizlerindeki yaşadığımız kirlilik bu tabii ki daha e, kalıcı problem, geri dönüşü biraz daha zor tabii. bir problem. E, kirlilikle ilgili nedir durum Marmara Denizi'nde, Karadeniz'de? Balıkçılarımız hani Hı. gelişmiş balıkçılarımız var bir de balıkçıların yaptığı yasa dışı avcılık var Hı. yasa dışı kural dışı kayıt dışı avcılık var bununla mücadele et, edilmesi lazım yani illegal olarak yapılan balıkçılık faaliyetleri var ve bunlar da balık stoklarını etkiliyor ee, balıkçılıktan sonra en büyük faktör deniz kirliliği. Bahsettiğiniz hı hı. gibi eskiden Marmara'da kılıç balıkları vardı. Orkinozlar daha çok vardı. Ama artık bu balıklar Kredeniz ve Marmara'dan kayboldu. Bir hani balıkçılık baskısı diyoruz ama bu balıklar için balıkçılık baskısı değil. Bu balıklar için e, oksijen çok önemli. Kılıç balığı tamamen oksijenin yüksek olduğu bölgelerde e, sularda dolaşır. E, Marmara ve Karadeniz'in Oksijen seviyeleri düştüğü için Bu balık Mesela e, kılıç balığı 1980'li yıllarda kayboldu Arkasından evet. orkinos Marmara'dan Kayboldu Yani bunun balıkçılıktan ziyade Deniz kirliliği ile ilişkisi var Bazı türlerimizi Kaybediyoruz İşte yani bunları korumak için bizim daha çok deniz koruma alanları yapmamız, denizimizi temiz tutmamıza ihtiyaç var. Bugün e, Karadeniz, Marmara e, aşırı avcılığı bir kenara bırakırsak, kaçak aşırı avcılığı bir kenara bırakırsak, e, bugün olduğu kirlilik seviyesinde olmasaydı Orkünos ve e, Kılıç biz hala görüyor ol olabilecek miydik? Tabii, tabii. Şu an yani Orkinoz Ege Denizi'nde, Kuzey Ege Denizi'ne dolaşıyor. Bazen Çanakkale Boğazı'ndan girip Marmara Adası'na kadar geliyor. Çünkü oralarda oksijen seviyesi yüksek. Ama daha öteye geçmiyor, balık geçmiyor. Tamamen bu deniz kirliliğiyle, oksijenle alakalı bir durum. Durum Peki buna ne gerçek... yapabiliriz? Sizin siz neler öneriyorsunuz? Söylediniz aslında of. koruma alanları mı oluşturmak? Yani çünkü çok fazla Şimdi herhalde belki deniz bir dönemli dönemler sürecek ilgili daha önce kamuoyunun bir dikkatini ulaştırmak lazım. Denizimizi temiz tutmamız gerekir. Denize çöp atılmaması lazım. Şu an denizde plastik sorunu var. Ee, diğer yandan Artık arıtma sistemlerin daha çoğalması ve arıtma sistemlerinin aktif olarak çalışması lazım. Fakat bunlar biraz maliyet yüksek olduğu için e, arıtma sistemlerinin çalışılmadığı, denizin daha çok kirletildiğini görüyoruz. Yani bu kirlilik konusunda artık Marmara, özellikle Marmara belediyelerinin daha efektif olarak daha çok çalışması lazım. E, hmm. Bizler de vatandaş olarak denizi temiz tutmamız için elimizden geleni yapmalı. Denize çöp atılmaması gerekiyor. Şu an denize atılan her plastik, her çöp e, deniz canlılarına zarar veriyor. Özellikle kılıç, orkinoz gibi canlılar, büyük balıklar e, plastikleri yutuyorlar. Mide sistemlerine giriyor ve e, bütün deniz canlıları bünyesinde şu an plastik var, mikroplastik seviyesine kadar indi. Bu ileride besin zincirine girdiği için insan sağlığı açısından da çok büyük zararlar ortaya koyuyor. Çağın, çağın en büyük sorunlarından belki görünmez, fark edilmez bir takım insanlar, sizin bir insanlar bunu sürekli söylüyor ama hala kamuoyunun gündeminde çok fazla olmayan en tehlikeli sorunlardan bir tanesi belki de değil mi hocam? Evet, evet. Mutlaka bunların azaltılması lazım. İşte poşet kullanımının azaltılmasına yönelik bir kampanya yapıldı. Ama şu son zamanlarda Covid'den dolayı artık pliastik eldivenleri ve maskeleri deniz ortamında görmeye olmaz, İnanılmaz, olmaz Gerçekten her yerde geçen böyle işte Şaykayıncı ben de bir dalış yaptı. Denizin boğazda ve her tarafta şeylere rastlanıyor, maskeler var. Ee, hayal etavlarla boğuşuyorduk. Şimdi maskelerle falan boğ boğuşacağız herhalde. Bir de şeye değinmek istiyorum hocam. Ee, lütfen onunla ilgili de bir şeyler söyleyin. İklim değişikliği, açık radyoda bu iklim değişikliği meselesi sıkça dile getirilen bir mevzu. Ee, hayatımızı etkileyen, hayatımızı her alanda etkileyen en önemli meselelerden bir tanesi eminim. Evet. Balıkçılık da bundan e, nasibini alıyorduk Tabii. diye düşünüyorum. Şu an denizlerde su sıcaklığın artması tabi balıkların bütün deniz canlılarının optimal bir yaşam sıcaklık aralıkları vardır. Tabi bunlar balıkların göçlerini etki etmeye başladı. Balıklar birazcık daha ılımanlı yerlere yani sıcaktan ılımanlı yerlere doğru göç etmeye başladı. Üremesini etkiyor. Tamamen su sıcaklığı e, e, canlıların üreme periyoduna etki eder e, üreme aslında normal bir üreme e, besinin daha çok bol olduğu ve sıcaklıkların nispeten iyi olduğu dönemlerdir ama üremenin erken veya geç olması e, Hı -hı. üreme dönemini olumsuz etki edebiliyor çünkü optimal e, değerlerin olmadığı dönem besinin olmadığı bir dönemde olumsuz faktörler var Mesela ülke olarak bizim için pelajik balıklar çok önemli. Palamat önemli, hamsi önemli, lüfer çok önemli. Bunlar Karadeniz'de üremesini gerçekleştiriyor. E, son yıllarda hepimiz yaşıyoruz yaz aylarında aşırı yağışlar var. E, su sıcaklıkları özellikle denizde ani değişebiliyor. Aşırı yağışların etkisiyle kıyısal alanlarda bulanıklıklar var. Ve bunlar da üreme, üremeyi e, yeni e, bireylerin yaşamlarına etki ediliyor olumsuz olarak. Geçen yıl o yüzden palamutları biz e, çingene palamutlarını göremedik. Çünkü üreme gerçekten çok olumsuz etkilenmişti. Ani susucaklıklarında yeni bireyler, yavru bireyler yaşayamıyorlar. Ama bu sene nispeten bu az olduğu için... Ee, bu sene biz yavru bireyleri gördük. Görmeniz üreme periyodunun başarılı olduğunu gösteriyor. Üreme ve göç balıklar için bunlar e, iklim değişikliğinin etkisi bunların üzerine etkiyor. Bir diğer faktör var e, su sıcaklığın artışı e, Kızıldeniz'den yeni e, türlerin Akdeniz'e girmesini ve dolayısıyla Ülke sularına girmesine Yol açıyor ee, Yeni yeni türler var Ve bu türler artık Sularımız için yabancı türler istilacı türler olabiliyor ee, Bir balon balığı Aslan balığı Yerli balıklarımız da rekabet Haline giriyor ve Yeni birerigilerin yeni türlerin Gelmesi e, Bizim tabi esas kaynaklarımızı Azalmasına da yol açmakta. Şu an balıkçılarımız, Akdeniz balıkçılarımız balon balığı ile uğraşıyorlar. Artık ağlarına attığında e, beklediği balıklardan ziyade balon balıkları var. Ava araçlarına zarar veriyor, kemiriyor. E, aslan balıkları orfuz ve lohusun azalmasına yol açıyor. Çünkü onunla rekabet ettiği için bu sefer bizim için önemli olan türlerin azaldığını görüyoruz. Yani iklim değişikliğinin bir diyen etkisi de e, yabancı türlerin ülke sularına daha fazla girmesine yol açıyor. Siz hocam yani ana konumuz bu bir umutsuzluk içerisinde misiniz bu konuda? Bir süre önce gördüğümüz bazı balıkları yiyemiyoruz artık. Yani mesela mesele balık yemek değil tabii ki sadece. E, o denizdeki canlıların varlığı e, bir süre sonra daha da o türlerden yok olacağı konusunda bir... Endişeniz var mı? Yoksa doğa kendini bir şekilde e, tüm bu saydığımız sorunlara rağmen toparlayacak mı ne dersiniz? Şimdi aslında doğayı kendi haline bıraktığımızda kendini yenileyebiliyor. Her cananın kendini yenilemeye kapasitesi var. Kendimizde de gördüğümüz e, gibi değil mi? Bunu biraz azaltmak. bir ne yapmak lazım? İşte balıkçılık baskısını biraz azaltmak yasa dışı avcılıkla mücadele etmek ve balıkçıların bu faaliyetlerine engel olmak. E, denizlerimizin temiz tutulması. Bunları zaten yaptığımız takdirde canlıların e, yavaş yavaş kendi neslini azaltmak için faaliyete geçtiğini görüyoruz. Mesela av istatistiklerini incelediğimizde her palam, e, palamutun her 4-5 yılda bir artış gösterdiğini, ve daha sonra düştüğünü görüyoruz. Aslında canlı neslinin devam etmek için daha fazla ilk üreme boyunu düşürüyor. Daha fazla yumurta üretiyor. Bir bakıyoruz ki balıkçılar derler hani balık kötü gidiyor avcılık 4-5 yıldır kötü. Ama bir sene bakıyorsunuz artış gösterince ne oldu? Hani bu balık e, bitiyor bitiyordu ama neden birden artış gösterdi? Aslında kendini yenileme kapasitesinden dolayı bir yıl artış gösterdiğini görüyorsunuz. Ve balıkçılık baskısı çok artıyor. Çok avcılık yapılıyor. Ve yine 4-5 yıl balık yok. İşte biz bu özelliğini yararlanıp birazcık balıkçılık baskısını azalttığımız takdirde doğa kendini yenileyecektir. Bu Covid sürecince de gördük. Yani doğa aslında biraz bırakıldığında kendini yenilebiliyor. İşte nesli azalan türler var. Onlara birazcık destek olmak. Onlar için koruma alanların yapılması lazım. Biz işte e, foku korumak için, deniz kaptım korumak için koruma alanı yapmışız. Ege ve Akdeniz'de ilan etmişiz. Ama nesli tehlikede olan e, bir balığımız var. Mersin balığı. Bu Karadeniz'de yaşar, hem Karadeniz'de hem de nehir sistemlerine girer. Biz onları korumak için hiçbir koruma alanı ilan etmemişiz. Karadeniz'de ve Marmara'da koruma alanlarımız yok. Daha çok bu bölgede, bu canlılar için koruma alanı ilan etmek lazım. Herhalde hocam e, yıllardır bunları söyleye söyleye dilinizde tüy bitmiştir. E, bir kez de bizim için söylediniz, bunları açıkladınız. Siz olmasanız e, bu bilgilere sahip olmayacağız. aklıma kalan son bir şey vardı. Çok teşekkür ederim öncelikle. Son kalan şey şuydu, Çingene Palamud'u dediniz ya. Yani Palamud'un küçüğü muhtemelen. E, çingene Palamud'u yasal sınırında mı? Yani bir kez üreyebiliyor mu palamut Çingene Palamud'u... E... Aslında e, işte 22-25 santimlere tekabül ediyor ki hani e, ilk göreme boyuna daha henüz gelmemiş bir balık. Ama e, ülkemizde şu an e, 25 cm'nin altı, işte e, bazı balıklarda eğer stok durumu tehlikeye girerse bu e, minimum avlanabilir boyunun daha yukarılara çekilmesi lazım. Biz balamut için. Henüz öyle bir çalışma yapmadığımız için şu an 25 santim olarak yasal boy belirlenmiş. Hmm. Anladım yani bir kez yavrulayamıyor balık biz onu evet, yavrulayamadan evet. yani bir mesil devam ettiremeden avlayıp tezgahlarda Durmuş satıyoruz. Oluyor. Doğru onu anlıyorum. Bu da bir tehlike aslında değil mi hocam? Aslında tüm canlılara hayat evrelerinde bir kez üreme evet, şansı verilmesi değil. gerekiyor. O anlamda baktığımızda şu an e, yediğimiz lüfer içinde lüfer içinde minimum avlanabilir boy 18 santim belirlenmiş. Evet. Oysa ilk üreme boyu 25 santimdir. Aynı şekilde e, palamut balığı da e, 25 santimden sonra büyür. Yani onun bir yıl daha denizde bırakılıp Ondan sonra avcılığın yapılması lazım. Anladım. Buradaki sorun da yine kural koyucu, otoritenin bir kural koyması. Yani Çünkü tezgahta görünce vatandaş alıyor. Çünkü bu bilgilere herkes sahip değil. Yani Çinekop diye evet. bir şey vardı. Hatta defne yaprağı mıydı? Elifler'in yani yavrusunun da yavrusu, böyle bir yavrusu yani. Ee, onları alıyorduk yani bunların satılmaması gerekiyor korunması gerekiyor süremizin sonuna geldik hocam e, ağzınıza sağlık siz olmasanız böyle derin bilgilerimiz olmayacak iyi bizlerle paylaşıyorsunuz iki kırmıyorsunuz e, hem haberler için görüşmüyorsunuz hem de e, radyoya katılıp bunları anlatıyorsunuz ağzınıza sağlık çok teşekkür ederim hocam fesat verdiğiniz için ben teşekkür ederim çok sağ olun e, İstanbul Üniversitesi su bilimlerinden Profesör Doktor Saadet Karakulak'la konuştuk kendisi dediğim gibi bu işlerde ee, en iyi uzmanlardan biri ne zaman aklıma bir şey takılsa hem sorarım hem de haberlerimde görüş alalım. Ee, bu haftalık da bu kadar. Sevgili e, Açık Radya dinleyicileri bir ekonomi ekoloji programında görüşünceye dek hepinize hoşçakalın diyorum. Ekonomi Ekoloji Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz ve Serkan Ocak.